Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ve etbaihi yecma'in Alemlerin Rabbi olan Allah'a hamd Onu alemlere rahmet olarak gönderen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 25 yaşında iman edeceksin. 44 yaşında vefat edeceksin. Cennetin arkadaşı olacaksın. Allah Resulü Aleyhissanatü vesselam'ın defaatle taltifine mazhar olacaksın. Arabın en iyi süvarisi olacaksın. Önden giden atlılardan biri olacaksın. ışık süvarilerinden biri olacaksın.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 Kol kol gezdiği bir anda bile iffetine leke sürmeyeceksin. Tem ter temiz bir biçimde Resulullah'ın huzuruna geleceksin ve ter temiz bir biçimde Rabbin'e yürüyeceksin. Böylelikle de musab olacaksın. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a karşı yüreğinde derin bir aşk besleyeceksin.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 Ukaşe durur mu? Hemen alacak kılıcını, hemen atılacak meydana. O 313 yiğitten biri olarak Bedirin meydanına yürüyen o güzel insanlardan, Bedri olanlardan, Bedir asabından olan olanlardan, olanlardan, melekleri ibrendiren o yüce insanlardan olanlardan biri olacak.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 Ötelere kapı açtığını anlamıştı Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ile refikil ala deyip En yüce dosta gidecekti Efendimiz Ebu Bekir'e Sus ey Ebu Bekir Bugün ağlama günü değil dedi Sonra dedi ki Mescide bakan bütün kapıları kapatın Sadece Ebu Bekir'in kapısını bırakın Neden ya Resulallah